sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr umur umuri muhtesataha ve kulle muhtesaten bid'ah ve kulle bid'atin dalal ve kulle dalâletin sinar. Evet muhterem kardeşlerim. Bu dersimizden itibaren inşallah İslam akidesi ile alakalı derslere başlıyoruz. Şimdi bir meseleye başlarken öncelikle o mevzu hakkında, o konu hakkında veya o konu içerisinde iş, işlenecek, anlatılacak veya o konu içerisinde geçecek bazı tabirlerin, bazı ibarelerin, bazı ıstılahların ne yapılması gerekir? Önceden bilinmesi gerekir. Ki o konuyu, işleneceği o konuyu ne yapabilirsiniz? Çok daha iyi anlatabilirsiniz. Bizler akideyi anlatırken her zaman ne deriz? İşte ehl-i sünnetin akidesi budur. Ehl-i sünnet vel cemaatın akidesi budur. Veya fırkay-i naciye yani kurtulan fırka nedir? Budur. Ki neden? Çünkü diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlar ve Yahudiler ne yaptılar? 72 fırkaya bölündüler. Ve hepsi cehenneme girdi. Biri müstesna onlarda. Daha sonra ne diyor? Benim ümmetim de ne yapacak? 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehenneme sadece biri ne yapacaktır? Cennete gidecektir. Hemen sahabe sorduğunda ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir? Yani Fırkay Naci dediğimiz, kurtulan Fırka dediğimiz, o kadar dalalet içerisindeki, sapıklık içerisindeki Fırka dediğimiz Selam. Selam. kimdir denildiği zaman nedir? Allah Resulü Aleyhisselam o Fırkay Naci'dir. Yani benim ve ashabımın çökü, çökü, çökü. Benim ve ashabımın üzerine olan kimselerdir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu yüzden biz de kardeşlerim öncelikle biz İslam akidesine meselesini incelerken bu konuyu ele alırken dediğimiz gibi biraz önceki saydığımız selef-i salih nedir? Kimlere denir selef-i salih? Ehl-i sünnet vel cemaat kime denir? Bunlar kimlerdir? vasıfları nelerdir? Kalep dediğimiz zaman, selef dediğimiz zaman ne anlaşılması gerekir? Cemaat dediğimiz zaman ne anlaş ne anlamamız gerekir? Ne anlaşılması gerekir? Bunların akide meselesini incelerken ne yapılması gerekir? Öncelikle bunun bilinmesi gerekir kardeşlerim. Şimdi birincisi e, akide ne demek? Akide lugat olarak kardeşlerim yani sözlük manası olarak ki biz bir kelimeyi incelerken öncelikle deriz ki Manama. bu Lugat manası yani sözlükteki manası budur. Nedir? Sözlüğün o kelimeye verdiği mana. Bir de ne bir? Istilahtaki mana deriz. Istilah dediğimiz zaman ne anlaşılması gerekir? Yani Kur'an ve sünneti yani İslam şeriatının ona yüklediği mana nedir? Isılahi manası. Yani bu kelimeyle İslam'da bu kelime kullanıldığı zaman Allah Azze ve Celle neyi murad etmiş? Onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neyi murad etmişse bunun manası nedir kardeşler? Isılahi manası demektir. Şimdi akide dediğimiz zaman yani inanç esasları dediğimiz zaman lugat manası nedir? bir şeyi bağlama, sıkı sıkıya bağlanma veya kuvvetlice sıkı bağlanma manalarına gelir. İstilahi manası ise yani Kur'an ve sünnetin, İslam şeriatının akide kelimesine yüklediği manaya gelince nedir? Kesin bir iman, kesin bir inanç. Neye inanıyorsunuz? Bima yecbi lehu mine tevhid Tevhid ile alakalı gereken bütün meselelerde Allah'a kesin bir iman. Hiçbir şek ve şüphe olmaksızın, hiçbir tereddüt olmaksızın. Ondan sonra nelere iman? Allah Azze ve Celle'nin melekleri olduğuna. Yani nurdan yaratılmış, Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şekilde asi gelmeyen, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini harfiye yerine getiren ve e, tabiatlarında isyankarlık olmayan ve sayısını yalnız ve yalnız Allah'ın bildiği, ve başta dört melek olmak üzere işte Cebrail'dir, İsrafil'dir, Mikail'dir, ölüm meleğidir ve mülken Mekir'dir gibi meleklerin olduğuna ne yapmak? Kesinlikle kesin iman etmek. Ondan sonra Allah'ın kitaplarına Allah Azze ve Celle'nin son kitap olarak bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i indirdiğine ve onun hak olduğuna ve önceki kitapların İncil'dir, Zebur'dur, Davud, Davud Aleyhisselam'a verilen Zebur, Zebur'dur. Ondan sonra Musa'nın Sahifeleridir gibi kitaplara ne yapmak gerekir? iman, kesin kez iman etmek. Ondan sonra nedir? Peygamberlerine. Ondan sonra nedir? Ahiret gününe, kıyamet gününe. Yani bu dünyanın bir gün son bulacağına, fena olduğuna yani artık geçici olduğuna bir gün her nefsin ölümü tadacağına öleceğine ve kıyamet günü tekrar dirilip Allah Azze ve Celle'nin karşısında hesap vereceğine ne yapmak? Kesin ve kesin iman etmek, inanmak. Vel kadar hayriyle şerziyle kadere iman etmek. Yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bu dünyadaki her şeyi bütün fiilleri yarattığına önceden bildiğine, bunları takdir ettiğine ve levhi mahfuzda yani katında bunları yazdığına ne yapmak? İman etmek. Ve daha sonra bununla alakalı bütün fer'i ve asli meselemizde ne yapmak? Ee, i̇nanmak genel olarak akidenin nedir kardeşlerin? Istilahi manası yani akide dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin varlığına, birliğine ve tevhid ile alakalı bütün meselelere te kesin ve kesin iman etmek Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kadere, hayrıyla, şerriyle kadere ne yapmak? iman etmenin genel ismi nedir kardeşlerim? Akidedir. Şimdi geçmiş ümmetlerden, selef alimlerinden, imamlarından Birçokları akide ismini ne vermişlerdir? Akideye aynı zamanda sünnet, es-sünne adını vermişlerdir. Yani akide olarak, biz akide kelimesini kullanırken onlar ne yapmışlar bu inanç kelimesini? Es-sünne, yani sünnet diye ne yapmışlardır? İsimlendirmişlerdir. Çünkü e, diğer, e, yani sahih olan, doğru olan akideyle diğer doğru olmayan akideleri birbirinden ayırmak için bu sünnet ismini ne yapmışlardır? Kullanmışlardır kardeşlerim. Ki bazı insanlar da, bazı selef alimleri de e, akideyle alakalı bazı kitaplar yazmışlar ve bu kitapların adını da ne koymuşlardır? Es Sünne ismini yani sünnet ismini koymuşlardır. Tıpkı İmam Ahmet bin Hanbel akideyle alakalı selefin, salihin yani sahih akideyle alakalı bir kitap yazmış. Akideyle alakalı, inanç esaslarıyla alakalı ve adını da ne koymuştur? es koymuştur. Yine İbnu Ebi Asım, selef alimlerinden olan İbni Ebi Asım da ve diğerleri de akideyle alakalı yazdıkları kitabın ismine ne koymuşlardı? Es-Sünnet Yani bunda ne anlatılmak isteniyor? Ee, Akide ile alakalı Selef alimleri kitap yazmışlar ve bunların ismini de ne koymuşlar? E, Sünne ismini koymuşlardır. Yine alimlerden bazıları akideyle alakalı yazdıkları kitaplara usulü din yani dinin aslı manasına gelen usulü din ismini de vermişler. Çünkü e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin milleti dediğimiz yani dini ne yapmaktadır? İki kısmı aynılmaktadır. Bir kısmı nedir? İtikadidir. Yani tamamen kalp ile alakalıdır. Çünkü inanç dediğimiz zaman, akide dediğimiz zaman neye bakar? Tamamen kalbe bakar. Eğer insanın kalbi sağlamsa, yani inancı sağlamsa Allah Azze ve Celle olan inancı, ibadetleri de zaten nedir? Otomatikmen sağlam olur. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bedende diyor yani vücutta bir et parçası vardır. Eğer diyor o düzgün olursa, salih olursa bütün beden ne olur? Salih, düzgün olur diyor. Eğer o fasit olursa, eğer o et parçası bozulmuşsa ne olur? Artık bütün beden bozulur Niye? Çünkü ona tabidir. İşte o et parçası nedir diyor Allah Resulü Selam? İşte o et parçası kalptir diyor. O yüzden İslam kalbe çok büyük önem vermiştir. Ne diyor Allah Azze ve Celle'ye? aleyh zikrillahı tatmainu'l kulub muhakkak ki kalpler neyle mutmain olur neyle sakinet bulur neyle huzura kavuşur ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle Allah'ın zikriyle mutmain olur sükunete kavuşur siz hiçbir müslümanın oflayarak puflayarak gezdiğini görebilir misiniz mümkün değil eğer bir Müslüman birazcık canı sıkılsa hemen açar Kur'an-ı Kerim'i tilavet eden veya açar bir hadis kitabını veya e, işte zikirle alakalı La ilahe İllallah Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber gibi sözleri telaffuz ederek ne yapar? İşte o anda kalbini ferahlatır sükunete ve e, e, e, huzur ermesine ne yapar? O şekilde sağlar. Çünkü Allah'ın vaadi var. Sadece kalpler Allah'ın zikriyle huzura erer diyor. Siz onu yaparsanız ancak kalp ne yapar? Artık o daralmadan, sıkılmadan ki başınıza ne gelirse gelsin asla kalp ne yapmayacaktır? Bu dünyevi e, darlıktan dolayı e, asla asla daralmayacaktır. O yüzden dinin aslı olduğu için itikad bazı alemlerde e, akide meselesinde yazdıkları kitaba ne yapmışlardır? Usulü din, Adını vermişlerdir. Nitekim çünkü dinin aslı diyoruz çünkü eğer bir eğer insanın akidesi ifsat olursa, insanın akidesi bozulursa, sağlam olmazsa, muhakkak ki Allah Azze ve Celle o insanın, o kimsenin ne yapmayacaktır, amelini kabul etmeyecektir. Şimdi adam diyor ki, ya diyor Edison diyor, ne güzel elektriği bulmuş diyor. Şimdi Allah bunu cennetine koymayacak mı diyor. Bu insanlar diyor bütün bunlardan ne yapacağını faydalanıyor diyor. hala faydalanıyoruz diyor. Ve bu yani devam edip gidecek diyor. Evet bu insanların faydalı olan bir şey. Ama dediğimiz gibi eğer bir insanın itikadı yoksa Allah Azze ve Celle'ye olan imanı yoksa onun ameli de hiçbir şekilde kendisine ne yapmayacaktır? Fayda, Fayda vermeyecektir. Var. Ama o Eydüsen eğer Müslüman olsaydı bu ışık yandıymıştırsa emin da edil giderdi. Ama maalesef kabir bilgi. Şey. Eğer insanın akidesi, imanı, inancı doğru değilse ameli de nedir? Muhakkak ki geçersizdir batıl olmuştur. Hiçbir ecri onun için yoktur. Nitekim Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 65. ayetinde bakımı şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 65. ayeti kerimesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına seslenerek diyor ki Ey Muhammed! Şayet sen bile şirk koşacak olsan muhakkak ki ne olur Ve la kadruhu iyleyke ve ila'llezine min Sana ve senden öncekilere de bir şey vahyettik. O da neymiş le in eşekte lehbatanna amalik. Eğer sen şirk koşarsan Allah'a ibadetinde şirk koşarsan ortaklar ediniysen muhakkak ki ne olur Amelin batıl olur amelin geçersiz olur. Ve takune men min ve hisa'na ulayanlardan olursun diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün Müslümanlara seslenir Allah Azze ve Celle. Eğer siz ibadetinizde, inancınızda doğru olmaz iseniz, eğer inancınıza bir halel getirirseniz, telefi salihinin iman ettiği gibi, Allah'ın emrettiği ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da gösterdiği gibi şekilde iman etmezseniz, siz ne kadar amel işlerseniz eşleyin, isterseniz alnınız secdeden hiç kalkmasın, Muhakkak ki nedir? amenimiz batıldır, hiçbir tecrü yoktur. Ancak doğru bir inanç olursa. O yüzden kardeşlerim öncelikle bizim de bu akide meselesine başlamamızın en büyük sebebi nedir? İnsanların akidesinin düzgün olması. Biz belki bir şeyleri bir yerde bilebiliriz ama insanlara da bunu ne yapmamız gerekiyor? Anlatmamız gerekiyor. Sadece bizim bilmemiz nedir? Yeterli değildir. O yüzden akide meselesi, inanç meselesi her daim sıcak tutulması gereken, her daim yaşanması ve her daim yaşandıkça insanlara da ne olması anlatılması gereken bir meseledir. Eğer insan inancını unutursa, insan insanlığını unutur, insan amelini unutur ve belki belli başta amelleri dahi işlemiş olsa ne olur? Onun ameli kesinlikle ve kesinlikle geçerli olmaz kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Ve bundan sonra usulü din meselesinden sonra bazı alimler ne demişlerdir? Akide meselesinde El Fıkhül Ekber. Yani anlaşılması gereken en büyük mesele manasında El Fıkhül Ekber demişlerdir inanç meselesine. O yüzden bu Hanife Rahimullah inançla alakalı bir kitap yazmış. Akideyle alakalı kendi akidesini ortaya koyan kitabın ismini ne demiştir? El Fıkhül Ekber ismini vermişlerdir, vermiştir ee, hepimizin bildiği, bildiği gibi kardeşlerim. Evet. İkincisi Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Şimdi birisine sorsanız sen nesin? Ben Ehl-i Sünnet vel Cemaatim der. Hani mesela hani e, Alev-i gibi meseleleri var ya burada da nedir? Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Bir kimse ehli sünnet ve ben ehli sünnet vel cemaatim dediği zaman aslında ne demek istiyor cemaatim. veya ne demek bunun manası ne ne manaya gelmesi gerekir şimdi ehli sünnet vel cemaat dediğimiz kimseler kimlerdir kardeşlerim onlar Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı yani onun zamanında yaşayan ona iman eden ve Müslüman olarak ölen kimseye ne denir? Sahabe denir. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam'a iman etmiş Müslüman olmuş ama Müslüman olarak ölmemiş ise yani kafir olarak ölmüş ise onun adı sahabe değildir. Ne hal üzere ölmüşse odur. Nitekim bir savaş esnasında Allah Resulü Aleyhisselam'ın safında yani Müslümanların safında bir tane Müslüman cihal ediyor. Hem de nedir? Ordunun en başında. Yani orduyu, düşmanları öyle bir dağıtıyor ki artık herkes onu ne yapıyor? İğleniyor. Bak ne güzel de savaşıyor. Allah Resulü bakıyor o cehennemlik görüyoruz. İnsanlar şaşırıyor. Yani Müslümanların safında kafirlere karşı savaşıyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselam onun kafirlik, e, cehennemlik olduğuna dair ne yapıyor? Şahidet ediyor. Bir tanesi diyor ki vallahi ben bu işin aslını öğreneceğim. Tutuyor o adamı takip etmeye başlıyor. Adam savaş esnasında vücuduna o kadar çok yara alıyor ki en sonunda o yaralara dayanamıyor. Sonra kılıcın kabzasını yere koyuyor. Ucunu da tam kalbi göğsüne dayıyor. Ve üstüne abanarak ne yapıyor? E, i̇ntihar ediyor. Ve ondan sonra gelir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a olayı ne yapıyor? Haber verir. Ve Allah Resulü ne diyor? Ve Allah hada'd-dina bir racul-i <Sessizlik> Muhakkak ki Allah azze ve celle bu dini facir bir kimsenin eliyle yani Müslüman olmayan bir kimsenin eliyle de ne yapar? Kuvvetlendirir. Nitekim o kimse kafir olarak ölüyor ama ne yapıyor? Müslümanların safında savaşıyor. Yani Müslümanları kuvvetlendirir. Halbuki o adam ne yapıyor Müslüman olarak vefat etmiyor. Allah Azze ve Celle hepimizin canını Müslümanlar olarak almayı nasip Öyleyse sahabe kimmiş kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman eden Allah Resulü hayatında Allah Resulü selama iman eden ve iman üzere ölen kimseye ne denilmiş? Sahabe Allah Resulü selamın ashabı denir imiş. Dolman, Ehli Sünnet ve Cemaat kimmiş kardeşlerim? Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve onlara yani onların yoluna kıyamete kadar hak üzere ne yapmasıdır? Güzel bir şekilde tabi, tabi olanlara uyanlara Ehli Sünnet ve Cemaat ismi verilirmiş. Öyleyse kimmiş Ehli Sünnet ve Cemaat? Allah Resulü selamın ashabı ve kıyamet gününe kadar onların yoluna uyanlara Ehl-i Sünnet vel, Cemaat ismi verilir demiş kardeşlerim. Onların vasıfları nelerdir? Madem ki onlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat peki onların vasıfları nelerdir? Ki onlar e, her türlü bid'abden bid'atin her türlüsünden büyüğünden küçüğünden veya bugün bazı kimselerin e, Hasene diye ayırdıklarından dahi ki bid'at Hasene veya tabiha veya seyyiye, kötü yani güzel bidat, kötü bidat diye kesinlikle ayrılmaz. Bidat, bidattır. Eğer her kim bidatın hasene olduğunu veya işte güzel bidat, kötü bidat olduğunu söyler ise o kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinini tebliğ etmediği iddiasında bulunur, bulunan kimsedir kardeşler. O yüzden bir bidat kesinlikle ne şu güzel bidattır ne de bu kötü bidattır şeklinde ne yapılamaz kesinlikle ve kesinlikle taksim edilip e, bölüme ayrılamaz. Dediğim gibi eğer bir kimse o şekilde bir ayrıma gidiyorsa veya bidatla işgal oluyor ise o kimse Allah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini tebliğ etmediği iddiasında bulunuyor demektir kardeşlerim. Öyleyse ehl sünnet ve cemaatın vakıfları nelermiş kardeşlerim? Onlar her türlü bidatten uzak ve her türlü hurafeden her türlü bid'atten uzak sahih akideye bağlı olan kimseler imiş o kimselerin vakıfları kardeşlerim ki öyle bir akide ki bu öyle bir inanç ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu akide yani bu inanç üzeredir ki buna da Allah Resulü Aleyhisselam'ın ve Allah Resulü Sallallahu Alaihi Vessel'in ashabının üzerine olduğu akidedir bu. Yani ehli sünnet ve cemati adı. Onlar ehli sünnet olarak da yani sadece ehli sünnet ve Cemaat diyoruz ya, onlar sadece ehli sünnet olarak da ne yapılmışlardır, isimlendirilmişlerdir. Çünkü biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti nedir? Muhakkak ki Kur'an'ın e, açıklayıcısı konumundadır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var ki, mesele var ki, özellikle bazı ameli meseleler nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, onun açıklamasına nedir? muhsaçtır Muhakkak ki biz bir Kur'an'ı indirdik derken nedir? Onu sana açıklayasın diye. Şimdi, e, ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Aleykum bisünneti ve sünnetül khulafâir <gülüyor> râşidînel mehtiyyîne min ba'di abdu aleyhâ bin muhâciz Muhakkak ki diyor sizin üzerinize düşen sizin yapmanız gereken nedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetime ve ondan sonra hak yol üzere olan raşit halifelerin sünnetine uymanızdır diyor. Neymiş? Bundan sonra yani Allah Resulü Aleyhisselam'dan sonra nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'ın Müslümanlara vasiyeti benden sonra diyor benim ve hak yol üzere olan e, Raşit Halifelerin yoluna uymanızdır diyor. Ve Abdu aleyha bin nevaciz ve onda diyor ne yapın? Tıpkı onlara ona yani benim sünnetimim Raşid Halifelerin sünnetine azı dişleriyle ne yapın? Sarılın yani o yolda Hırslı olun diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Çünkü onlar biliyorlardı ki e, yolların en güzeli kimin? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yoludur. Ve ondan sadece en Sünnet olarak isimlendirdikleri gibi cemaat olarak da ne olmuşlardır? İsimlendirilmişlerdir. Peki cemaat ismi bize nereden e, geliyor? Şimdi diyor ki Allah, Allah Resulü aleyhisselam diyor ki şeytan diyor bir kişiyle beraberdir. İki kişiden biraz daha uzak. Üç kişiden biraz daha uzak. Ve Allah'ın eli nedir? Cemaati. Bakın şimdi cemaat neymiş o zaman? Belli bir akide yani belli bir çokluk cemaat deyince hani e, belli bir sayı. Normalde Arapça'da geldiğiniz zaman e, çoğul dediğiniz zaman ne anlaşılır Üç ve üzeri çoğuldur. Siz bir kişiye nasılsın? İki kişiye işte iki kişi denir. Üç kişi ve Daha fazlasına nedir? Çoğul eki kullanılır. Yani onun artık çoktur. Ama cemaat dediğimiz zaman belli bir çokluk ne yapılmaz ifade edilmez. Buradaki nedir? Akide birliği. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olan ve bu ümmetin e, üzerinde birleştiği şeylere, icma ettiği şeyler üzerinde birleşen insanlara ne denilmiş? Cemaat ismi verilir demiş. Öyleyse bir kişide nedir? Cemaat. Bir kişiye de ben cemaatim ne yapabilir? Tek kişide ben cemaatim diye bilinmiş. Çünkü onlar nedir? Hak üzere birleşmiş kimselerdir. Yani her türlü şaibeden her türlü kusurdan, her türlü ayıptan beri olan sahih akide üzerine birleşmiş kimselerdir. O yüzden onlara ehli sünnet ve cemaat denildiği gibi yalnızca ehli sünnet de denir ve yalnızca cemaat lafzı da ne yapabilir kullanına bilir kardeşlerim. Yine onlar Fırkay Naci olarak isimlendirilirler. Bakın bunlar hepsi nedir akideyle alakalı meselelerdir. Biraz önce dediğimiz gibi eğer akide yoksa nedir amel de yoktur. Akidesiz bir şekilde, yani Allah Azze ve Celle'ye tam bir şekilde veya diğer bizim saydığımız meleklere, kitaplara, kadere, kayışerre öldükten sonra dirilmeye, kabir azabına, kabirin nimetine veya azabına öldükten sonra tekrar dirilip Allah Azze ve Celle'nin huzurunda e, tekrar hesap vermeye, eğer bu şekilde hepsine e, iman etmiyor ise nedir? Ne kadar amel işlerse işlesin dediğimiz gibi hiçbir şekilde kendisine kabul olunmayacaktır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atide de e, olan iyisi doğru inanç olan insanlara ne yapmıştır? Fırkayı i naciye diye de isimlendirmiştir. Nitekim e, gelen hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam "İn ehle'l-kitabeyn iftaraqu fi dinim alisnatein" Muhakkak ki diyor sizden önceki milletler kitabeli yani Yahudiler ve Hristiyanlara 72 fırkıya ayrıldılar diyor. Muhakkak ki benim ümmetim de 73 fırkıya ayrılacak. Gösteriyor ki bunlar akidede 73 fırkıya ayrılacaklar. Yani akidede sapacaklar. Yani herhangi bir amelde bir anlaşmazlık falan değil. Çünkü neden? Ancak insanın eğer akidesi bozuksa Akide'de bir haleli varsa nedir? Cehenneme götürür o. Allah koysun. O yüzden ne diyor Allah Selam? Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Onların hepsi ateştedir. Ancak biri dışında o cemaattir. Onun adı cemaattir diyor. Onlar diyor öyle kimseler olacaktır ki yani Muhammed ümmeti Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olduğu halde tıpkı diyor bir köpeğin bir yani kuduz bir köpeğin bir insanı ısırıp ona kuduzu geçirdiği gibi o insanın da kuduz olması gibi onlar da o fırkalara ne yapacaklar bulaşacaklar o fırkaya gireceklerdir buyuruyor. Allah tasollu sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki bunun içindir ki fırka-i nacee sünnet ve cemaat olarak ne yapmıştır? isimlendirilmiştir fırkay dediğimiz şey nedir? Yani kurtulan fırka. Yani bu 73 fırka içerisinde kurtulup Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği diğer 72'si cehennemde. Bir tanesi nedir? Cennette dediği kurtulan fırkadır. Çünkü onlar, muhakkak ki onlar nelerdir? Ehli sünnet ve cemaattir diyor. Ama diğerleri ise ee, i̇şte bidat ehlidir, ee, diğer e, ne yapanlardır, ee, kendi hevalarına, heva ve heveslerine, kendi akıllarına uyan kimselerdir, diyor ee, Şeyhül İslam İbni Teymi'ye rahimahullah. el sünnet vel cemaat kardeşlerim, e, sahih akide ile ne yapacaktır muhakkak ki diğerlerinden? E, ayrılırlar kardeşlerim. O yüzden sırf e, akide birliği yüzünden onlar ehli sünnet ve cemaat olarak e, ayrılmışlardır kardeşlerim. İmam Malik rahi İmam Malik bin Enes rahi ehli sünnet e, kim diye sorulduğunda İmam Malik bakınız diyor ki, ehli sünnet Onların diyor bilinen bir lakapları yoktu. Onlar ehli sünnette bitmiştir. Onlar ne cehni, ne rafizi, ne de kaderi olan kimselerdir. Yine ehli sünnet, ehli sünnet ve cemaat, sadece cemaat, sadece ehli sünnet gibi isimleri olduğu gibi aynı zamanda o kimselere ashabul hadis veya ehlül hadis ismi de ne yapılır verilmektedir yani akidesi sağlam olan insanlara aynı zamanda ehl-i denildiği gibi ashab hadis veya ehl hadis de verilmiştir kardeşlerim. Çünkü neden bu isim verilmiştir? Çünkü onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ihtimam göstermiş kimselerdir. Ve Türk yine Hadislerde gelen, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde gelen akide ve hükümlerle alakalı meselelerde onlar ne yapmışlardır? Kabul etmişlerdir. Hadis ve sünnet lafızları da birbirine yakın iki kelimedir kardeşlerim. Yine sünnet ehli de yani ehli sünnet de onlar da yine fırka-i mensura dediğimiz, kendilerine yardım olunan fırkadır kardeşlerim. Evet. Yine Akide ile alakalı kullanılan nasıllardan bir tanesi de Selef laflıdır. Yani bir kimse ben selefin yolu üzereyim veya ben selefiyim dediği zaman ne demek istiyor? Şimdi selef kelimesi kardeşlerim e, lugat manası yani sözlük manası geçmiş insanlar. Bir insanın atasına yani babası dedesi atası ataları nedir? O insanın selefi yani geçmişi manasında o insanın selefi olarak kullanılır. Isılahta ise yani Kur'an ve sünnetin verdiği manaya gelince e, selef kelimesi kimlerdir? Yani kimlere selef denir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve onların yolu üzerine giden ve ondan sonra onlara uyan e, ve ilk üç asırda yaşayan imamlar nedir? İmamlara selef ismini selef ismi ne yapılmıştır? Verilmiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı. Onlara onların yoluna uyanlar. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın övdüğü üç ahri var biliyorsunuz. diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Hayrul qarni ümmeti. Summellezine yelunahum. Summellezine yelunahum. Ve bir rivayette Summellezine yelunahum. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabım. Allah en hayırlı dönem nedir? Bir ashabım diyor. İki, ondan sonra gelenler. 3 ondan sonra gelenle 4 ondan sonra. Yani sahabe, tabi, tebettabin, tabi Yani 4 asırı ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yani 3 asırda yaşayanlar, sahabeden sonra 3 asırda yaşayanlar nedir? Bunlara, bu imamlara teles ismi verilmiştir. Bir de ne diyor? Halef geçiyor. Yani teles ve halef. Halef dendiğimiz zaman da Lokat olarak nedir halef kardeşlerim? Sonradan gelenler ne diyor? Müteakhirun dediğimiz sonradan gelenler yani e, geçmişteydi de ileriki zamanı sonradan gelenlere de halef deniyor. Islah manası olarak kardeşlerim men halefe tarikatın nebiye sallallahu aleyhi ve atabihi aka'i onlar kimlerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yoluna akidede uymayanlar. Yani akidede, inançta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının yoluna uymayanları ne deniyor? Halef deniyor. Bunlar kimlerdir? Mesela hariciler, mesela rafiziler ve beşeri aklı, kendi aklarını kitap ve sünneti nasıl eline geçirenler nedir? Halef şeklinde ee, mesela cehniye olsun mu tezile olsun, eşariye olsun kaderiye, muciye olsun Fe bunların kelam ee, kısmı vardır yani e, akıllarını naszın önüne geçirenler yani Allah Azze ve Celle böyle diyor ama aklım bunu almıyor veya böyle demek istiyor. Ve Allah Resulü selam böyle diyor ama benim aklımı almıyor. İşte benim onu Kur'an'a bulmam lazım. Kabul ederse alırım, etmezse almam şeklinde. Halbuki bir insanın aklına uyan, eğer senin aklına uymuyorsa başka birinin aklına ne yapabilir? Uyabilir. O zaman doğruyu biz nereden bulacağız? Doğruyu nasıl alacağız? O yüzden... Aklın dinde nedir? Belli bir yeri vardır. Durması gereken bir yeri vardır. Akıl dini ne yapmak için vardır? Anlamak için vardır. Allah Azze ve Celle ne diyor? de bana ibadet edin. Bana hiçbir şey ne yapmayla ortak koşma. Bunu akıl anlar ve bunu usular. Allah ne diyor? Namaz kılın diyor. Peki Resulü ne diyor? Resulü Aleyhisselam beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılır. Akıl bunu idrak eder. Akıl bunu anlar. Ondan sonra kalkar, temizliğini yapar, abdestini alır ve Allah Resulü gösterdiği şekilde ne yapar? Namazını kılar. Akıl bunun için vardır. Ama nasdın önüne geçirip ya böyle anlamıyorum, bu böyledir şeklinde derseniz o zaman ne yaparsınız? Bu bütün fırkalar olduğu gibi rahatlıkla sapıklarsınız, Allah korusun. O yüzden Ehl-i Sünnet ve Cemaat nedir? Selefin menheci üzere, Selefin yolu üzere gidenlerdir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat ve onların başlarında nedir Allah Resulü Aleyhisselam e, var, e, Allah Resulü Sılamın ashabı ondan sonra gelen dört Raşid Halef olan Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer Hazreti Osman ve Hazreti Ali ki hepsinden Allah razı olsun ne diyor çünkü bunlar vardır neden bunlar vardır çünkü ne diyor Allah Resulü Sılam biraz önce hadiste aleyküm bir sunneti ve sunnetin kula sair size yapmanız gereken ne diyor? Benim sünnesine ve hak yolu, hak yolu üzere olan raşit hanifelerimin yoluna uymanızdır. Diyor. Onlara ne yapın? Sıksanların alı bir Evet kardeşlerim. O yüzden bu akide üzere olan insanlara aynı zamanda ne demiştir? Selefi ismi de verilmiştir kardeşlerim. veya akide, e, selefi salihin akidesi üzere olanlar veya selefi salihine tabi olanlar da ismi verilmiştir kardeşler. Baştan beri dediğimiz gibi selef ehli sünnet cemaat ehli sünnet vel cemaat veya sadece cemaat bir o e, şey üzere akide üzere olan insanlara ezil hadis asabul hadis Selefi, ondan sonra akıdeti, Selefi Salih akidesi üzere olan veya Selefi Salih'in yoluna uyanlar şeklinde de ne yapılmıştır? isim verilmiştir kardeşlerim. Ve hepsi de bu, bunların hepsi de ehl-i nedir? Uygundur kardeşlerim. Halepi dediğimiz zaman da nedir? Biraz önceki söylediğimiz Allah, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının ve raşit halifelerin akidesi üzerinde olmayıp onlara akidesine muhalefet edenler ne olmuştur? İşte hariciler gibi, rafiziler gibi veya kelimahinden eşari olsun, mutezil olsun, kaderi olsun, cehmiye olsun. Bunlar da ne olmuşlardı? Halef olarak veya halefi olarak isimlendirilmişlerdir kardeşlerim. Evet. Ee, tabi bu ehl sünnetin bu akideyi taşıyan insanları nedir? Belli başlı özellikleri vardır. Ee, i̇nşallah e, onları da gelecek dersimizde alalım. Allah Azze ve Celle izin Bu bir akide kısmına, akide densine bir e, mukaddim olsun, bir giriş olsun inşallah. Bundan sonra inşallah akideyle alakalı gerçekten elimizdeki kitap e, konusunda yazılmış en güzel, en mükemmel e, kitaplardan bir tanesi. Çünkü birçok kitabı e, şimdi diploplarına baktığınız zaman ki inşallah bu Türkçesi var. Ben şu anda tavsiye ediyorum. İnşallah ileride basılacak bir kitap. E, dipnotlara baktığınız zaman gerçekten yüzlerce kaynakların faydalı olarak bir araya getirilmiş akide konusunda mükemmel bir kitap. İnşallah basılır. E, kardeşlerimize de faydası olur. Allah Hazreti'ne izin verirse. Ve derslerimiz bundan sonra 8.30'da e, Başlayacağım. O günün yeni saati nasıl olur? Nasıl ederiz? Yeni saati geçirir. Aynı. Aynı. Yine sekiz buçuk. Çünkü yedi buçuğa alınıyor. Mesela oradan sekizde çıkıyorsa yine sekizde. Tabii. Yine saati çoğun. Bayrandım ve altta Yok ben gitmiyorum. Sokaklara bayım. Sana mu? Evet 8'e e geliyorum. Saat 8'deyiz diye Sabah kaçta gireyim? 8'de? Saatleri geri her zaman geri alma yani şimdi saat 8 değil mi? Saatleri geri şimdi saatin gördüm değil mi? 8'de başlıyor kendinize aynı saatte başlıyor. Geri de aldı, aynı saatte başlıyor. O zaman bir saat geç başlıyor, değil mi? Yani şimdi eski saati Eski saati kaç? Sen saat senin buçuk diyorsunuz ya. Saatleri geri anında da Yani bir saat geç başlıyor, Değil mi? Hı -hı.